Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin Nebiyyina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve men tebiyehum bi ihsan ila yevmi d-din Amma ba'd Kardeşlerim Cumartesi günleri sizinle beraber yaptığımız Ferasetul Usul dersine, üç temel esas dersimize metnimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müellif rahmetullahi aleyh geçen derslerimizde biliyorsunuz üç temel esasın üçüncüsündeyiz şu anda. Bu üçüncü temel esas da kişinin peygamberini tanıması, peygamberini bilmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuyla ilgili, peygamberliğiyle ilgili, kavmiyle ilgili, soyuyla ilgili her Müslümanın asgari düzeyde bilmesi gerekenleri müellif rahmetullahi aleyh söyledi bize ne ile gönderildiğini nerede yaşadığını ve nereye hicret ettiğini zikretti daha sonra hicretle ilgili insanların çoğunun gafil olduğu ve bilmediği bir hükme hicretin devamlılığına ve ümmet Muhammed'e kıyamete dek vacip olduğuna işaret etti. Yani hicret etmeleri gerekli olanların, şirk ve küfür beldesinde yaşayanların hicret etmesinin gerekliliğini zikretti. Daha sonra müellif rahmetullahi aleyh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine hayatına işaret etti. İslam'ın şairinin hükümlerinin Medine'de gelip tamamlandığını zikretti. Oruç, zekat, örtünme, faizin haramlılığı ve buna benzer şeylerin Medine'de teşri buyurulduğunu, cihadın ve buna benzer haccin Medine'de teşri buyurulduğunu zikretti. En son okuduğumuz derste de dinin kemale erdiğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmeti ap açık bir yol üzerine bırakıp öyle vefat ettiğini, dinin kamil olduğunu, eksiksiz olduğunu zikretti. Ve daha sonra müellif rahmetullahi aleyh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını zikretti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem doğdu. Mekke'de 40 yaşındayken peygamberlik geldi. Medine'ye hicret etti. Medine'de tevhide ve dinin diğer büyük esaslarına tebliğde bulundu. Emirler ve nehiler Medine'de indi. Daha sonra da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz at vefat etti. 63 yaşında ömrünün 63 yaşında vefat etti. Ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Vefatına dair Öldüğüne dair delili zikretmişti En son Tam buraya gelmişken Müellifimiz Akidenin İslam inancının En önemli Esaslarından Hatta mutlak olarak imanın Allah'a imandan sonra En büyük rüknü ve en büyük esası olan ahirete imana, ahirete iman meseleleri içinde de en ehemmiyetli mesele olan dirilişe işaret ediyor. Peygamberimizin vefatı münasebetiyle hemen bir parantez açarak bir konuya giriyor. Akidenin, dinin üç temel esasın İslam inancının en önemli rükünlerinden birine hatta mutlak olarak Allah'a imandan sonra en önemli iman esasına işaret ediyor ve ahirete iman içinde de ahirete iman pek çok şeyi içeriyor ahirete imanın içinde ahirete imanın en ehemmiyetli meselesine işaret ediyor en önemli meselesine işaret ediyor. Bu da diriliştir. Müellif rahmetullahi aleyh diyor ki şimdi okuyalım burayı. Vanasu insanlar iza matu ölünce yani öldükten sonra yubasun dirilecekler. İnsanlar öldükten sonra o arada insanlar teker teker ölecekler, kabirlere girecekler. Sonra kıyamet kopacak ve sonra yub'asun ne yapacaklar? Dirilecekler. Ba's olunacaklar. Yani tekrar dirilecekler. Ve delilu kavluhu Teala. Bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Minha halaknakum Güce Allah buyuruyor ki Minha ondan halaknakum sizi yarattık. Ondan diye işaret buyurulan şey ne? Toprak, arz. Sizi o arzdan, o yeryüzünden yarattık. Ve fiha nuidukum ve oraya geri döndüreceğiz. İade edeceğiz. Yüce Allah buyuruyor sizi yerden yarattık ve fîhâ nu'idukum ve sizi oraya geri döndüreceğiz ve minhâ tuhricukum ve sizi oradan çıkaracağız. Târaten uhra ikinci bir defa bir kez daha ilk yaratılışınız topraktan olduğu gibi sizi toprağa iade edeceğiz döndüreceğiz. Ve sizi o yerden, yeryüzünden ikinci bir kez daha, bir kez daha taraten uhra, bir kez daha nuhricukum. Sizi çıkartacağız. Ve kavluhu ta'ala, yine Yüce Allah'ın şu buyruğu ba'su ba'del mevtin, yani dirilişin delilidir. Wallahu Allah enbetekum minel arzi nabatan. Sizi bir bitiriş ile yerden, minel ardı, nereden? Yeryüzünden, yerden bitirmiştir. Allah sizi bir bitiriş ile yerden bitirmiştir. Yani tıpkı bir bitkinin bitmesi ve yeşermesi gibi Allah sizi yerden bitirmiş, yerden yeşertmiştir. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ fiha. Sonra sizi oraya tekrar iade edecektir. Yani ölünce toprağa defnedileceksiniz ve oraya iade olunacaksınız ve yuhricukum ihraca ve sonra bir çıkarılış ile oradan Allah sizi çıkartacaktır. Ve ba'dal ba'si diriliş müellifimiz rahimeullah diyor ki dirildikten sonra muhasebune İnsanlar hesaba çekilirler ve mecizyyûne bi'e'mâlihim ve amellerinin yani yapıp ettiklerinin karşılıklarını bulurlar. Karşılıklarını görürler. Ve delilü kavlihu teâlâ bunun da delili yani hesabın ve yapıp ettiklerimizin karşılığını göreceğimizin delili kavlihu teâlâ Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve lillahi ma ve ma fil ardı ve lillahi Allah'a aittir. Ma fi's göklerde ne varsa ve ma fil ardı ve yeryüzünde ne varsa tüm Allah'a aittir. Li yecziyel lazina taqi karşılık versin esao bima bima amilu ne li yecziyellezine kötülük yapanlara ne yapsın? karşılıklarını versin. bi mâ ne hangi itibarla? yaptıklarına göre yaptıkları kadarıyla yaptıklarına göre kötülük işleyenlerin yaptıklarına göre karşılıklarını versin ve kimin de karşılıklarını versin ve yecziyellezine ve o kimseleri de karşılık versin ne ahsanu bil husna ahsanu güzel iş güzel amel yapanlara da neyle karşılık versin bil <gülüyor> husna <gülüyor> güzellikle karşılık versin diye sonra müellifimiz Allah diyor ki ve men kim yalanlarsa bil neyi dirilişi kefere Kafir olur. Ve delilu kavlihu ta'ala Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Za'men lezine Kafirler Zuhm ettiler. Zom kardeşlerim Batıl olan zanna denilir. Batıl olan zan. Ona ne denilir? Zuhm. Za'men lezine Kafirler zannediyorlar ki ellen yub'atı diriltilmeyecekler. Asla diriltilmeyecekler. Toplu tercüme. Kafirler asla diriltilmeyeceklerini zannettiler. Kul de ki bela bilakis bilakis ve Rabbi Rabbime yemin olsun ki Lettubathınma mutlaka diriltileceksiniz. Thınma sonra lettunepiune size haber verilecek. Bima amiltum neler neler yaptığınız ve dalik'e alallahi yasir bu Allah için çok basittir, çok kolaydır. Sizi tekrar diriltmek hesaba çekmek. Ve yapıp ettiklerinizi haber verip buna göre karşılığını vermek Allah için çok basittir. Bugünkü dersimizde okuyacağımız yer burası. Önümüzdeki derste kardeşlerim son dersimiz olacak. Geri kalan kısmı önümüzdeki derste okuyacağız. Bugünkü dersimizde okuyacağımız yer. Burası Evet Kim tercüme etmek ister burayı Oku bakalım Yani ona diye buradaki zamir nereye dönüyor? Bir önceki ayette de zikredildiği gibi arza yani yeryüzüne. Evet. Evet. bir bitirişle, evet. Allahu Teala sizi bitirmiştir. Bu ilk yaratılış. Yüce Allah sizi yerden bir bitki çıkartır gibi bitirmiştir. Evet. Sonra sizi iade edecek oraya. <gülüyor> Bu hesaba çekilirler. Hesaba çekilirler. Yani insanlar hesaba çekilirler. Yok ve mecziyûne karşılık görürler amellerine göre ve mecziyûne karşılık görürler bir amalihim amellerine göre. Ta ki Allah, Allah. es-saa'u, kötülük, kötülük yapanlara karşılık versin. Evet, amellerine göre, yapıp ettiklerine göre kötülük yapanların karşılıklarını versin ve... ahsenu iyilik yapanlara güzellik yapanlara husna, güzel bir yani. evet bil husna güzellikle karşılık verirsin. ve men Diriltileceksiniz. Kesinlikle diriltileceksiniz. sonra la la La ve unna. Yani sonra tekrar Onun yok. <gülüyor> yani hayır. Haber verecek Allah size haber verecek. Bima amiltum. Neler neler yaptıklarınızı. Evet. Kardeşlerim, müellif rahmetullahi aleyh, ahirete imanın en önemli ve en me ehemmiyetli meselesine işaret ediyor. Ahirete iman pek çok şeyi içine alır. Kıyamet alametlerine iman, ahirete imandır. Kıyametin kopuşuna iman, ahirete imandır. Bununla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gelenlere Allah'ın kitabında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde sabit olanlara iman etmek ahirete imandır. Yine mahşer meydanında olacaklara iman etmek havz-ı kevsere iman etmek, şefaate iman etmek, cennete iman etmek, cehenneme iman etmek, mizana iman etmek, amellerin tartılacağına iman etmek, sırata iman etmek, cennetteki mükafatlara, cehennemdeki azaplara ve bunlarla ilgili ayetlerde ve hadis-i şeriflerde bildirilen bütün ayrıntılara iman etmek, ahirete imanın kapsamındadır. Fakat, ahirete imanın bu pek çok meseleleri içerisinde en ehemmiyetli mesele en önemli mesele diriliş meselesidir. Yani ölülerin bir gün, bütün ölen kişilerin bir gün tekrar dirilecekleri meselesidir. Bu bu kadar azim bu kadar büyük, bu kadar önemli bir mesele olduğu halde Ahirete imanın ruhu dirilişe iman etmek. Ahirete iman etmek de imanın ruhu olduğu halde. Allah'a iman Allah'a imandan sonra İslam'ın inanç esaslarının en büyüğü ahirete iman olduğu halde ahirete iman meselesi insanlardan birçoğu tarafından ihmal edilmiştir. Anılmamış, öğrenilmemiş Akide olarak dersi görülmemiş, ehemmiyet verilmemiştir. Hatta bazı kimseler ahirete iman mevzuunu bir tergib ve bir terhip ve bir vaaz konusu sayarlar. Ahirete iman vaaz nasihat konusudur zannederler. Akide ile ve inançla bağlantısını kurmazlar. İnanç ve akide meseleleri içerisinde ahirete iman konusuna yeterince değinmezler. Ahirete iman konusuna değindikleri zamanda değindikleri şey zikrettikleri şey kıyamet alametleridir. Fiten ve melahim haberleridir. Halbuki ahirete iman iman rükünleri içerisinde oldukça ehemmiyetli hatta Allah'a imandan sonra İslam'ın en büyük rükünü ve ahirete iman içerisinde de en ehemmiyetli kısım dirilişe iman etmektir. Kişi dirilişe iman etmedikçe ahirete imanın bir hakikati olmaz. Dirilişe iman etmedikçe o kişinin imanının bir hakikati olmaz. Ve dirilişe iman etmek bir vaazu nasihat konusu olmaktan daha ötede bir ilmi ders konusudur. Bir akide meselesidir. Bir İslam inanç esasıdır ve mutlaka her münasebette, her yerde sadece vaazu nasihat meclislerinde değil her münasebette, her yerde zikredilmeli, öğrenilmeli, öğretilmeli ve anlatılmalıdır. Hususen, hususen zamanımızda materyalizm yeryüzünün doğusunu, batışını işgal etmişken, bütün Müslümanların kalplerini etkilemiş, Müslümanların inançlarını saptırmışken, ahirete imanın, ahirete iman içinde de özellikle dirilişe imanın haddinden ziyade anılması gerekir öğrenilmesi gerekir, öğretilmesi gerekir. Bir kişinin imanının ve İslam'ının hakikati olmaz. Bu meselede hakkı bilip kalbine yerleştirmedikçe fakat gel gör ki bugün insanlar diğer mesaile diğer ilmi konulara diğer akide konularına verdikleri ehemmiyeti ahirete iman konularına vermezler. Halbuki Allah'ın kitabına Biraz nazar eden ve inceleyen bir kişi ahirete iman meselesinin ne kadar yoğun bir şekilde Kitabullah'ta işlendiğini görür. Ahirete iman meseleleri içerisinde de hususen dirilişe iman mevzuunun ne kadar tekrarlı bir şekilde işlendiğini görür. Bugün asıl mesai sarfedilecek şey fiten ve melahim haberleri değil Diriliş mevzusu olmalıdır. Ölülerin tekrar dirileşi, dirileceği konusu olmalıdır. Elbette ihtiyaca binaen ve dinden olduğunu bilerek fiten ve melahim rivayetleri, haberleri ve Allah'ın kitabında da buna dair işaretler öğrenilir ve öğretilir. Bunları öğrenmek, öğretmek dindendir. Elbette bunlar ehemmiyetlidir. Elbette bunlar önemlidir. Ama ahirete iman denilince... Bunlara yoğunlaşıp dirilişi ihmal etmek gerçekten ahirete iman konusunu anlamamaktır, bilmemektir. Ahirete iman konusunun hakikatini çözememektedir. İşte müellif rahmetullahi aleyh yüksek fıkhını, basiretini, anlayışını burada da ortaya koyuyor ve ahirete iman meselelerini zikrederken o meselelerin en ehemmiyetlisini zikrediyor. Bu muhtasar eserinde ahirete imanı dallı budaklı bütün şubeleriyle ve cüzleriyle anlatmak mümkün değil. Bu muhtasar eserde sadece ahirete imana küçük işaretlerde bulunabilirdi öyle değil mi? Heh, o zaman en önemlisini seçmeliydi. Ahirete imanın özü ve ruhu olan en önemli meseleyi seçmeliydi. Ve müellif rahmetullahi aleyh Allah'ın kitabına muvafakatla ahirete iman meselesinin en ehemmiyetli ve en önemli olan kısmını seçti. Diriliş. Diriliş. Cennet, cehennem, kevser havuzu, sırat ve burada olup bitecek şeyler. Bunlar ancak dirilişe iman eden bir kişi için anlamlı olabilir. Dirilişe iman etmeyen bir kişi için bunların bir anlamı yoktur. Bir hakikati de yoktur. Bunları efsane olarak dinler. Bunlardan müteessir de olmaz. Dirilişe iman etmeyen kişiye cennetle vazu nasihat etmenin bir anlamı yok. Dirilişe iman etmeyen kişiye cehennem azabıyla vazu nasihat etmenin bir anlamı yok. Önce diriliş anlatılmalı. Önce dirilişin hakikati kalplere yerleştirilmeli. İşte bu da davette yapılan hatalardan birisidir. Hususen zamanımızda kalpler materyalizmin etkisiyle Dirilişe imanı, ölülerin yeniden dirileceğine ve kabirlerden çıkacağına imanı yitirmişken, eğer biz bunu es geçer, üzerinden geçer, doğrudan cennet ile cehennemle kişilere vaaz nasihatta bulunmaya çalışırsak, o insanlar bizim bu anlatılarımızı, bizim bu vaaz nasihatimizi bir efsane sayacaklar. Bir hikaye ve masal gibi dinleyecekler. Onların zihninde bunun hakikati asla şekillenmeyecek. Asla şekillense bile onlar cenneti ve cehennemi ne olarak bilip anlayacaklar? Bir hayal dünyası olarak. Bir hayal dünyası olarak bilip anlayacaklar. Vallahi, vallahi bu mesele oldukça büyük, oldukça önemli bir meseledir. Ve korkunç bir ihmal ile karşı karşıyayız bu mesele hakkında. Öyle korkunç bir ihmal ile karşı karşıyayız ki, İnsanlardan çoğusu tahkik edildiği zaman ahirete hakikaten bir iman etmediklerini görürsünüz. Dirilişe iman etmeyenin cennete imanı yoktur. Cehenneme imanı yoktur. Şefaatul uzmaya imanı yoktur. Mahşer meydanında olup biteceklere, güneşin yaklaşacağına, insanın terleyeceklerine bunlara imanı yoktur. Mahşer meydanındaki o uzun bekleyişe imanı yoktur. Var olduğunu söylese de onun imanı suretadır. Hakiki değildir. Çünkü bu tür şeylere iman ancak dirilişe iman ettikten sonra hakikatini bulabilir, hakikatini kazanabilir. Dirilişe iman etmeden önce bu tür şeylerin hakikati insanın zihninde asla yerini bulmaz. insanın kalbinde asla yerini bulmaz. Onun için ahirete iman meselelerinin en büyüğü diriliş meselesidir. Ama öyle bir korkunç ihmal ile karşı karşıyayız ki ahirete iman sadece vaaz nasihat konusu olarak geçer. Hatta bunu bile arayıp bulamıyoruz. vaaz nasihat edenler ahirete imanı anlatmıyorlar. Ve ahirete iman anlatır anlatan kişilerde ahirete imanı anlatılması gereken tertip anlatılması gereken surette anlatmıyorlar. Zihinler artık, kalpler artık ahirete iman olarak neyi biliyorlar? Ahiret başka bir boyutta ruhani ve manevi bir alemdir. Hatta bununla ilgili İslami ünlem işareti olduğu iddia edilen televizyon kanallarında, biz böyle kabul etmesek de, birileri veya kendileri İslami dini kaygıları olduklarını iddia ediyorlar. Bu televizyon kanallarında yapılan saçma sapan hurafe türünde programlarda komik komik ve hurafe türünde programlarda ahirete imanın gösterimi, ahirete imanın sunumu tamamen hakikati olmayan hayali ve Manevi, hakikati olmayan, ee, ruhi bir hayat gibi. Kesinlikle cismani, bedeni bir diriliş vurgusu yok. Öyle ki, mesela bu tür programlar arz edilirken şöyle gösteriliyor. Adam ölüyor, derhal bedeni buradayken hesaba çıkıyor. Ve, ve, Aksakallı bir adam geliyor, onu hesaba çekiyor, sonra cennet ve cehennem yolu gösteriliyor. Subhanallah. Kıyamet nerede? Kabirlerden ölülerin fırlaması nerede? Diriliş nerede? Nerede? Bakın ahirete imanın sunum şeklini bakın. Sunum şeklini bakın. Başka bir bir sürü zırva, bir sürü hurafe, bir sürü yalan ve iftira şöyle bir kenara dursun. Ahirete iman olarak insanlara sunulan şeye bakın. Ahirete iman. Hayır, ahirete iman bu değil. Bugün İslami hassasiyet taşıyan kimselerin yanında bile maalesef bu husus şiddetli bir, korkunç bir ihmal ile karşı karşıya. Diriliş konusu. Diriliş konusu. Hatta, hatta ilimle iştigal edenlerin yanında bile maalesef belki hususen zamanımızda bu konu ihmal edilmiş bir konudur. diriliş iman meselesi. Halbuki Yüce Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabına baktığımız zaman ahirete iman münasebetiyle en çok zikri geçen meselenin bu mesele olduğunu görürüz. Kendisi hakkında en çok delil getirilen meselenin bu mesele olduğunu görürüz. Kur'an'ın müşriklerle hakkında cidal ettiği, hakkında cidal vuku bulan en önemli meselenin bu mesele olduğunu görürüz. Kur'an-ı Kerim Müşriklerin Peygamberimizin davetine ve mesajına Karşı tepkilerini bize aktarıyor Biz bu tepkiler içerisinde Onların Allah'a iman ile ilgili Tepkilerini görüyoruz Mesela diyorlar ki ilahları bir ilah mı yapmış Olacak şey mi bu diyorlar Nasıl olur diyorlar Bir de özellikle Hangi türde tepkilerini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de diyorlar ki nasıl olur nasıl olur da diriliriz e izâ mitnâ biz öldükten sonra mı ve kunnâ turâben ve toprak olduktan sonra mı ve <gülüyor> izâmen kemik yığını olduktan sonra mı toza karıştıktan sonra mı dirileceğiz Mekke müşrikleriyle ilgili anlatım Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde var. Farklı sözlerle devamlı takıldıkları, reddettikleri, inkar ettikleri, üstünde durdukları konu nasıl olur da diriliriz? Nasıl olur da diriliriz? Diriliş nasıl mümkün olabilir? Ve Kur'an-ı Kerim'in tekrarlı bir şekilde vurguladığı, üstünde durduğu konu, diriliş konusu. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine gönderildiği kavimle ilgili değil, eski kavimlerle de ilgili. Bütün peygamberlerin davetiyle ilgili. İnkar edilen hususlar diriliş. Biz Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Mekke müşriklerinin cennetle, cehennemle, havz-ı kevserle, sıratla alay ettiklerini, reddettiklerini, yoğun bir şekilde bunları inkar ettiklerini göremiyoruz. Çünkü dirilişin imkanına iman eden dirilişin mümkün olduğuna iman eden onlara niçin iman etmesin ki? Onlar zaten dirilişin akabinde zaten inanılacak hususlar. Zaten inanılacak hususlar. Ama meselenin kilitlendiği nokta diriliş konusu. Onun için dirilişi takıyorlar dirilişle ilgili konuşuyorlar mesela diyorlar ki ve aksamu billahi yüce Allah azze ve celle buyuruyor ki ve aksamu billahi Allah'a yemin ettiler Allah'a yemin ediyorlar biliyorsunuz bunlar artık zikretmeye gerek durmuyorum onlar Allah'a iman ediyorlardı itikat ediyorlardı rububiyet olarak ve aksamu billahi Allah'a yemin ettiler Cahde eymanihim, en kuvvetli, en güçlü yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Ne diye yemin ettiler? La yeb'asullâhem men yamut Allah öleni bir daha diriltmez diye yemin ettiler. Görüyor musunuz diriliş mevzusuna nasıl takıldıklarını ve bu hususta ne kadar kararlı olduklarını? Bazı ayetlerde dediler zalika racun baid. Bu çok uzak bir ihtimal. İmkanı yok. Nasıl olur da diriliriz? Bazen geldiler dediler ki e izamitna ve kunna turaben e Biz mi dirileceğiz? Öleceğiz. Toprak olacağız, kemiklere karışacağız sonra da dirileceğiz. Bu olacak şey mi? Hususen vurguladıkları şey görüyor musunuz? Yani bedenimiz ortada olsa bir diriliş ihtimalinden hadi söz et ey peygamber. Ama bedenimiz çürüdükten tamamen toprağa karıştıktan bütün zerratımız, zerrelerimiz, atomlarımız, hücrelerimiz parçalanıp gittikten sonra sen dirilişten bahsediyorsun. İnkarın kilitlendiği nokta diriliş. Ama neyin dirilişi? Neydi? vallahi ben bu toplumun içerisinde eli tesbihli beş vakit namaz kılan yetmişine varmış kadının dirilişi inkar ettiğini duydum bu kulaklarımla dedi ki Erzurum ağzıyla koç kabirden çıkıp hakikaten dirilecek halimiz yok cennet cehennem orada dedi Evet kabirden çıkıp Gerçekten dirileceğiz Kabirden hakikaten Çıkıp gerçekten dirileceğiz Bu diriliş Zaten bedenedir Ruh ölmüyor ki Öyle değil mi? Dirilecek olan şey ruh değil Ruh ölmüyor ki dirilsin Dirilecek olan şey Bedendir Cesettir O dirilecek Peki çürümüş gitmişken, parçalara ayrılmışken, hiçbir şey yokken nasıl dirilecek? Yüce Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok yolla bu dirilişin hakikatini açıklıyor. Bununla ilgili müstakil derse ihtiyaç var. Kur'an-ı Kerim'de kaç yöntemle, kaç yolla ahirete iman, dirilişin hakikati vurgulanmıştır, anlatılmıştır. Allah Subhanahu ve Teala birçok ayet-i kerimede ilk yaratılışı misal veriyor. Bunu dirilişe hak, delil olarak gösteriyor. Birçok ayette tabiatı misal veriyor ve bunu dirilişe misal olarak delil olarak gösteriyor. Birçok ayet-i kerimede yüce Allah azze ve celle kainatta gerçekleştirdiği peygamberlerin eliyle gerçekleşen mucizeleri ve diğer salihlere gerçekleşen olağanüstü olayları anlatıyor. Ve bunların hepsini dirilişe delil olarak getiriyor. Ve Yüce Allah Subhanehu ve Teala dirilişi sayılamayacak kadar çok ayette sayılamayacak kadar çok surette ve vecihte haber veriyor kullarına. Bu diriliş ile ilgili Müellif Rahmetullahi Aleyh'in seçtiği ayette çok önemli. Müellif Rahimeullah Risalesini uzun tutmadığı için kısa... <gülüyor> Birer delile yer veriyor. Ne diyor müellifimiz? Rahmetullahi aleyh diyor ki bunun delili yani asgari düzeyde bununla ilgili delil kabirlerden yeniden çıkacağımızın etimizle kemiğimizle hakikaten dirileceğimizin hakikaten gözümüzle, kulağımızla, bedenimizle hakikaten kalkacağımızın ruhumuzun bize iade edileceğinin ve biz bugünkü gibi hakikaten arza geri döneceğimizin Delili nedir? yüce Allah buyuruyor ki "Minha halaknakum. Sizi oradan yarattık." Burada hem atamız olan Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına işaret var. Sizi yani sizin aslınızı, sizin aslınız olan Adem'i ilk insanı topraktan yarattık. Allah Subhanahu ve Taala tafsilini bilmediğimiz bir surette, ayrıntısını bilmediğimiz bir surette, atamızı, bizim aslımızı, bizim esasımızı, yani Adem'i topraktan yaratmıştır. Ve arzdan yaratmıştır. Yüce Allah buyuruyor, sizi oradan yarattık. Ve diğer bir tefsire göre, her insanın yaratılışı da yine, Toprağa döner. Çünkü insan topraktan gelen besinlerle beslenir. Topraktan gelen sebzelerle, meyvelerle vs. besinlerle beslenir. Ve bedeni, vücudu annesinin karnından başlamak üzere neyle oluşur? Topraktan gelen elementlerle besinlerle oluşur. Her halükarda. Yüce Allah buyuruyor Minha nakum, sizi ondan yarattık. Ve fiha nuidukum ve oraya iade edeceğiz. Yani öldüğünüz zaman oraya defnedilecek, oraya dönecek, oraya iade edileceksiniz. Ve fiha nuidukum sizi oraya iade edeceğiz. Ve minha ve oradan arzdan Yeryüzünden, oradan Yani o gömüldüğünüz yerlerden O defnedildiğiniz yerlerden Ve minha nuhricukum Sizi çıkaracağız Kur'an-ı Kerim'de Dirilişli ilgili ifadelerde Dikkat çeken Kelimelerden birisi bu, ihraç Çıkartılmak Çünkü kabirden çıkmak söz konusu Kabirden kalkmak söz konusu Toprağın altına gömülüyoruz Sonra ne söz konusu? O gömüldüğümüz çukurdan, o kabirden, o mezardan kalkıp çıkmak söz konusu. Onun için yüce Allah buyuruyor ki ve minha nukri cukum ukhra. Bir kez daha sizi bir kez daha oradan çıkartacağız. Niçin bir kez daha buyuruyor? Çünkü daha önce de biz yeryüzünden yarattık. Yeryüzünden çıkartıldık. İkinci bir delil daha zikre müellif rahmetullahi aleyh. diyor ki: "Vallahu Allah, am min al nebaten. Allah sizi yeryüzünden yeryüzünde bir bitiriş ile bir nebat, bir bitki gibi bitirmiştir. Bu ilk yaratılışımız. Thumma yu'idukum fiha sonra sizi oraya yani arza Geri döndürecek. Ve yuhricukum ihraca ve sizi bir çıkarış ile tekrar oradan çıkartacak. Tıpkı ilk yaratılışımız gibi. Bununla ilgili Yüce Allah Subhanahu ve Teala pek çok buyrukları var. Bizim hepimizin bildiği bir buyruk. Yüce Allah buyuruyor ki ve nufiha fissuri ve sura üflendi. Bu ne zaman olacak? Sura üflenince olacak. Sura üflendi. Birinci iki defa sura üflenecek biliyorsunuz. Birinci üfürüşte gökler ve yerde olan her şey Allah'ın diledikleri müstesna düşüp ölecekler. Göklerde ve yerde olanların tümü düşüp ölecekler. Allah subhanehu ve teala kainatın dengesini tamamen alt üst edecek. Dağlar paramparça olacak. Yeryüzü çekip uzatılacak. Gök başka bir göğe dönüşecek. Yer başka bir yere dönüşecek. Yüce Allah subhanehu ve teala muazzam bir olay meydana getirecek. vaka meydana getirecek ve kainatın düzeni, nizamı altüst olup değişecek. Yüce Allah azze ve celle Taha suresinde buyuruyor ya o gün onda yani yeryüzünde ne bir tepe ne bir tümsek göremeyeceksin. Şimdi biz Bursa'nın Uludağ'ı var. İstanbul'un yedi tepesi var. Ağrı'nın Ağrı Dağı var. Erzurum'un Palandökeni var. Yüce Allah buyuruyor ki bugün gördüğün o tepeleri, o tümsekleri, o yuvarlaklığı, o inişleri, o çıkışları o gün göremeyeceksin. Niçin? Çünkü Allah arzı çekip uzatacak. Birinci sura üflülüş ile birlikte bu yeryüzünün nizamı şekli şema ile tamamen değişecek. Gökler de değişecek. Sonra yüce Allah buyuruyor ki ve nufiha fis-suri o gün sura üflendi fe idahum minel ejdas ila rabbihim yansilun. Kabirlerinden kalkmış Rablerine koşuyorlar. Kabirlerinden çıkmış Rablerine koşuyorlar. Galu ne diyorlar? Ya veylena. Vay başımıza gelen. Nereden kalkmışlar? Kabirlerden. Bu hakiki bir diriliş. Gerçek bir diriliş. Yani bizim arza bir dönüşümüz var. Bir çıkartılışımız var. Kabirlerden çıkartılışımız var. Sonra yüce Allah buydur. Galu ne diyecekler? Ya veylana. Vay başımıza gelene. Men Kim kaldırdı? Min merkadina Bizi yattığımız uyuduğumuz yerlerden. Bizi bu mezarlardan, o kabirlerden, merkadımızdan yani yattığımız uyuduğumuz yerden kim kaldırdı? Men Kim bizi kaldırdı? Sonra? Haza ma ve adarrahman. İşte bu Rahman'ın yani Allah'ın vaad ettiği şeydir. Ve sadaka'l mursalun. Ve rasuller elçiler doğru söylemiş. Meğerse rasuller dirileceksiniz derken ölümden sonra diriliş var derken kabirlerden çıkacaksınız derken ve biz onları yalanlarken onlar doğru söylüyorlarmış. Yüce Allah başka bir ayette buyuruyor. Ve min ayatihi onun ayetlerindendir. En teku sema'u vel ardu bi emrihi. Göklerin ve yerin onun emriyle durması. Onun hükmüyle ayakta kalması onun ayetlerindendir. Thümme izâ da'akum da'vaten sonra sizi Allah bir çağırış, bir davet ile çağırır. Minel ardı Nereden? Yerden, yeryüzünden. İda entum tehrucun. Ne yaparsınız siz de? Yeryüzünden fırlayıp kabirlerden çıkarsınız. Evet, yani bununla ilgili pek çok buyruklar var. Rabbimizin kitabında. Dirilişin hakikatini ortaya koyan ve dirilişin cismani olduğunu ortaya koyan. Ve hakiki diriliş beden bedenin dirilişidir. Ruh ölmüyor ki ruhun dirilmesinden bahsedilebilsin. Ruh ancak o dirilen bedene iade olacaktır. Ve Allah azze ve celle çürümüş de olsa, toprağa gömülmemiş de olsa, yakılıp külü savrulmuş da olsa, mutlaka onun bütün eczasını, insanın bütün cüzlerini ve parçalarını bir araya toplayıp onu ilk yarattığı halde olduğu gibi diriltecektir. Dediğimiz gibi bu konu gerçekten uzun ve ihtimama değer üzerinde durulması gereken belki hakkında silsile şeklinde 3-5-10 ders yapılması gereken oldukça ehemmiyetli bir konu ve inanç esaslarının Allah'a imandan sonra en büyüdür. Daha sonra müellif rahmetullahi aleyh dirildikten sonra ne olacağına dikkat çekiyor. Kardeşlerim, insanlara bu konuyu anlatırsanız, hakikatiyle dirilişi onlara anlattığınız zaman, eğer onlar peki sonra sorusunu sorarlarsa, siz muradınıza erdiniz demektir. Çünkü bir kalp dirilişi ikrar ettikten sonra ne olduğunu merak, ne neler olacağını merak etmeden duramaz. Eğer dirilişin hakikatini anlar ve kavrarsa dirildikten sonra neler olacağını mutlaka size soracaktır. Onun için dirilişi Yoğun bir şekilde anlatın ve ondan şu soruyu bekleyin. Peki ya sonra? Ondan sonra meleklerin gelmesini, mahşer meydanına götürülmeyi, Allah subhanehu ve ta'alanın hesab için inmesini vs. ahiretle ilgili diğer konuları ona arz edebilirsiniz. Ona anlatabilirsiniz. Ama bu soruyu almadan geçmeyin diğer tarafa. Ondan bu soruyu işitin. Bu soruyu duyun. Çünkü onun bu soruyu sorması dirilişe iman ettiğine delalet eder. Dirilişe iman ile ilgili sizin söylediklerinizi tasdik ettiğine delalet eder. Peki ya sonra? Sonra ne olacak? Dirileceğiz. Kabirlerden çıkacağız. Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kabirlerinden kalkmış ve etrafa bakınmaktadırlar. Çok büyük bir sahne. Acayip cidden ve dehşete düşürecek bir hal. Kabirlerinden kalkmışlar ve bakınıyorlar. Acaba ne olacak diye. Şaşkın şaşkın bakıyorlar. Şimdi ne olacak? Şimdi başımıza ne gelecek? Şimdi ne var diye çünkü bütün hesaplar bitti. Kar, kazanç, haset, onu çekememe, bunu çe hepsi bitti şimdi. Hepsi gitti. Şu, ona, şu ne olacak, bu ne olacak? Şimdi büyük hesaplar var, küçük hesaplar var, devletlerin hesapları var değil mi? Savaş açmayı düşünüyor, barış yapmayı düşünüyor. Bir de küçük hesaplar var. Adam evinde ne düşünüyor, yarın ekmeği nasıl getireceğim? Bütün hesaplar bitti şimdi. Şimdi büyük hesap başlayacak. Müellif rahmetullahi aleyh diyor ki Ve ba'del ba'fi Dirildikten sonra ne var? Muhasebune Ve mecziyyune bi'e'malihim Hesaba çekilirler Ve mecziyyune Ve ne yürürler? Ceza yani karşılık. Ceza ne demektir? Ceza bizim dilimizde kısır bir anlamda kullanılıyor biliyorsunuz. Sadece kötülüğe verilen karşılığa ceza deniliyor. Halbuki Arapça aslında ceza ne demektir? İyi ve kötü her türlü işe verilen karşılığa ne denilir? Ceza. Ve ne diyor? amalihim <gülüyor> yapıp ettiklerine göre karşılık göreceklerdir. İşte buna iman etmek de ahirete imanın aslındandır. Hesaba çekilmeye Diriliş, müellif rahmetullahi aleyhin neleri zikrettiğine dikkatinizi verin. Diriliş, hesap ve mücazaat, karşılık görme. Diriliş, hesaba çekilme ve karşılık görme. Daha sonra müellif rahmetullahi aleyh bununla ilgili bir delil zikrediyor. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de sayamayacağımız kadar çok delil var. Kur'an-ı Kerim'de geçen en yoğun konulardan birisi bu. Yüce Allah buyuruyor ki li yezziyellezine asıl delil olan kısmı burası. li yezziyellezine ta ki o kimselere esaa'u ne yapan? kötülük yapan kimselere karşılık versin bima amilu neye göre? yapıp ettiklerine göre ve yecziyellezine ve o kimselere de karşılık versin ki ahsanu iyilik yapanlara ihsanda bulunanlara ihsan ehline yani iman ehline tevhid ehline ihsan ehline de karşılık versin neyle karşılık versin bil husna husna cennetin de adıdır ve yüce Allah azze ve celle'nin mükafatının genel olarak ismidir İyilik yapanlara da güzellikle arla karşılık versin. Yani diriliş ne için? Hesap ne için? Bundaki hikmet nedir? Bundaki hikmetlerden birisi Yüce Allah Subhanahu ve Teala'nın karşılık vermesidir. İyilik yapanlara iyi karşılık, kötülük yapanlara da amellerine göre onların hak ettiği karşılığı vermesidir. Kur'an-ı Kerim'de dirilişle ilgili en kuvvetli delillerden birisi şudur kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah Sübhanehu ve Teala birçok ayet-i kerimede insanın dikkatini Hayatın bu hayattan ibaret olamayacağına çeker. Yani ey insan. Sen mükemmel bir yaratılıştasın. Dış şeklinle, içinle, iç dünyanla, ruhunla, bedeninle eşsiz bir varlıksın. Eşsiz bir varlıksın. Aynanın karşısına geç ve kendine bir bak. Mükemmelsin sen. Eşsiz bir varlıksın. Beyninle, iç organlarınla, bedeninle, vücudunun çalışma sistemiyle, her yönden, her cihetle. Ve bunlardan daha önemlisi sen ruhunla, iç dünyanla eşsiz bir varlıksın. Yaratılmışlar içerisinde eşsizsin sen. Yaratılmışlar içerisinde mükemmelsin sen. Aynanın karşısına geç ve kendine bir bak. Sonra kendine şunu söyle. Bu, bu kadar basit bir mesele olamaz. Nasıl olur da ben, çürüyüp giderim? Bu hayat nasıl olur da bu hayattan ibaret olabilir? Nasıl olur da ben bu mükemmel varlığımla, ve iç dünyamla, Ruhumla yok olur giderim. İnsanın kendi fıtratı buna ihtimal vermez. Yok olup gitmeyi kabul etmez. Dirileceğiz. Yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın adaletini izhar etmesi için dirileceğiz. Kötülük yapanlar kötülükleriyle kaldılar dünyada pek çoğu için. İyilik yapanlar da İyiliklerinin karşılığını görmediler pek çoğu. Ve öylece göçü verip gittiler. O zaman kötülüğün ve iyiliğin ne anlamı var? İnsanda ahirete iman olmaz, dirilişe iman olmaz ise onu kötülük işlemekten men edecek şey nedir? İyilik işlemeye sevk edecek şey nedir? Ne anlamı var bunun? Yüce Allah subhanehu ve teala'nın adaletine yakışık almaz. Elbette diriltecek. Ve herkesin karşılığını verecektir adaletle. İşte hesap ve mücazata iman budur. Dirilişin delillerinden birisidir bu. Allah subhanehu ve teala diriltmeyecek olsa, hesaba çekmeyecek olsa ve her yapanın yaptığının karşılığı verilmeyecek olsa o zaman Allah Subhanahu ve Taala'nın adaleti gerçekleşmemiş olur. Halbuki Allah Azze ve Celle adaletini tam anlamıyla gerçekleştirecektir kıyamet günü. Daha sonra müellif rahmetullahi aleyh diyor ki Kim Men kezzeb bil Kim dirilişi yalanlarsa kim dirilmeyi yalanlarsa kâfer kâfir olur. Kim dirilmeyi yalanlarsa kâfir olur. Ve delilü kavlühü teala bunun delili sayılamayacak kadar çok delillerinden biri nedir? Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Zaamellezine kâferu O kâfirler ki zannettiler. Ne zannettiler? Allah onları asla diriltmeyecek zannettiler demek ki kim böyle bir batıl zan beslerse Allah'ın kendilerini diriltmeyeceğini iddia ederse nedir? kafir olur bununla ilgili birçok ayetler var Allah subhanahu ve ta'ala kitabında bunu zikrediyor onların sözlerini anlatıyor. Mesela onlar diyorlardı ki وَقَالُوا اَئِذَا ظَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ Dediler ki biz yeryüzünde yani gömülüp de kaybolup gittiğimiz zaman neyi kastediyorlar? Yani cüzlere ayrılıp çürüyüp bedenimiz bir toza toprağa karışıp yok olduğu zaman bütün eczamız mahvolup gittiği zaman e inna lafi halqin cedid yeni bir yaratılış ile yeniden dirilip kalkacak mıyız böyle mi olacağız bunu hangi surette söylüyorlar İnkar suretinde söylüyorlar yani böyle bir şeyin imkanı yok böyle bir şey nasıl olabilir diye İnkar etme suretli söylüyorlar. Hususen diriliş. Ahirete iman meselelerinin en önemlisi çünkü. Kişi buna iman etmedikçe ahirete iman etmiş olmaz. Ve maalesef kardeşlerim bugünden sonra isterseniz siz de etrafınızda bunun testini ya da anketini yapabilirsiniz. Toplumun bu noktada hangi seviyede olduğunu ve nerelere kadar düştüğünü görmek için. Maalesef insanlardan pek çoğu hatta ahirete iman ediyorum diyenlerden pek çoğu ölülerin tekrar dirileceği hususunda şek ve şüpheler içerisinde kıvranmaktadır. Ve yine pek çoğu açık bir dille bunu inkar etmekte. Çok açık seçik bir dille. Öyle şey mi olur diyerek. Gidip de dönem mi var diyerek. Bir daha mı geleceğiz dünyaya diyerek. Bu sözlerin tümünün toplandığı şey. Dirilişi inkar etmektir. Bir daha mı geleceğiz diyor dünyaya. Gidip de dönem mi var diyor. Ahirete iman anlatınınca kafalarını sallıyorlar. Çünkü onlara ahirete iman. Hakiki bir surette anlatılması, arz edilmesi gereken bir surette arz edilmiyor. Biraz önce söylediğimiz gibi, ahirete iman anlatılırken, sunulurken, vaaz-u nasihat kalıbıyla, cennet ve cehennem, ya da mahşer meydanında vuku bulacak şeyler. Ve bazı zayıf, hatta mevzu rivayetlerle, Abartılı rivayetlerle, sahih olmayan abartılı rivayetlerle, zayıf olan mevzu rivayetlerle iş iyice bir masal ve efsane havasına büründürülüyor. Dirilişin hakikati kalbe yerleşmeyince bütün bunlar o adam için inandığını söylese dahi sadece bir efsanedir, masaldır. Yahut inansa bile ahirete ne olarak inanacaktır? Ahirete ruhani, böyle bulutların üstünde uçmak gibi bir hayat olarak inanacaktır. Hayal mahsulü bir hayat olarak inanacaktır. Hakikati olan bir hayat olarak inanmayacak. Gerçek dönüşü kabullenmeyecek. Ölüp giden bir daha geri dönmez diyecek kabre girip çürüdükten sonra bir daha nasıl kalkılır diyecek. Onun için hususen, tekrar tekrar söylüyoruz, hususen zamanımızda bu büyük akide esasının çok büyük önemi var kardeşlerim. Çok büyük önemi var. Bu anlatılınca ancak değer kazanır. Diğer akide esasları, diğer İslam esasları ve diğer ibadet esasları ahirete iman yani dirilişe iman olmadıkça bir kişinin kalbinde İslam'ın esasları ibadetin esasları ile ilgili olması gereken ilim ve yakin olmaz olmaz bugün artık bu öylesine terk edildi öylesine ihmal ediliyor öylesine umursanmıyor ki Kalplerden tamamen izi silindi. İbadetler anlatılırken, namaz anlatılırken, diğer ibadetler anlatılırken, insanın ruhuna dinginlik verdiği, vicdanı rahatlattığı, boyut, boyun kireçlenmesini engellediği anlatılıyor. İnsanlar namaza, namaz kılarsan boynun kireçlenmez, tam bir spor faaliyetidir namaz. Ve namazla ruh dinginliği sağlanır. Namazla vicdan rahatlar, namaz kılan çok iyi bir insandır şeklinde anlatılıyor. Yani İslam'ın ibadetleri, amelleri hatta inanç esasları ahirete imandan kopartılmış. Halbuki namaz yerini ve anlamını bulamaz. Oruç yerini ve anlamını bulamaz. Ben niye aç kalıyorum akşama kadar? Hac yerini ve anlamını bulamaz. Hiçbir ibadet hiçbir taat ve hiçbir İslami rükün hatta diğer İslam inançlarından hiçbiri yerini ve anlamını ve hakikatini bulamaz. Kişi dirilişe iman etmiyorsa dirilişi anlamamışsa dirilişe yakin etmiyorsa peygamberimizin şefaatine iman ederiz. Evet iman ediyoruz. Adam dirilişe iman etmiyorsa şefaate imanın ne hakikati olabilir, ne anlamı olabilir? Sırata iman ediyoruz. Amellerin tartılacağına iman ediyoruz. İyi de nasıl bir imanla iman ediyorsun? Maalesef insanların pek çoğu bunların hakikatine değil, bunların efsanesine iman ediyor. Bunların bilmem şimdiki yeni deyişle başka bir boyutta, Hakikati olmayan bir yaşam olarak görüyor yani. Uzaylılar, UFO'lar bir de ahiret. Üçü aynı değerde kalplerde. UFO, uzaylılar, ahiret, subhanallah. Cennet, melekler, insanların kalplerinde UFO'yla, uzaylılarla, cennet, melekler, zevaneler, cehennem azabı, zincirler, baştan aşağıya kaynar suyun dökülmesi aynı. Neden? Çünkü önce dirileceğini şu bedenin yeniden kalkacağını, kabirden aynı aklı, aynı ruhu, aynı bedeni, aynı düşünceleriyle bizzat kendisi olarak kabirden çıkacağını kabul edip iman etmesi lazım. İşte burada müşrikler kendilerince kendilerince şu güçlü <gülüyor> gerekçeyi ortaya atarak buna iman etme işlerini dillendiriyorlardı. Diyorlardı ki kendilerince çok güçlü bir gerekçe. Yani beden ortada olsa bunun tekrar dirilişinden bahsedelim. Ama beden bütün eczasıyla, bütün cüzleriyle, en küçük zerreleriyle parçalanmış, ayrılmış atomlar, hidro, hidrojenler, hidrojenler artık neyse onlar tamamen toprağın arasına karışmış, gitmiş filan ağacın köküne girmiş, filan bitkinin içine girmiş e, ise, tamamen yok olmuş ise, bu nasıl olabilir? Bu nasıl olabilir? İyi de, ey müşrikler, siz dirilişin imkanını kendi gücünüze mi kıyasen söylüyorsunuz, bu nasıl olabilir diye Allah'ın gücüne mi kıyasen söylüyorsunuz? Eğer kendi gücünüze kıyasen bunu söylüyorsanız, evet gerçekten bunu siz, biz yapamayız. Ama Allah'ın gücüne kıyasen bunu söylüyorsanız, siz gerçekten ahmaklarmışsınız. Asıl şaşmanız gereken şey, ilk yaratılış iken, siz yeniden dirilmeye mi hayret ediyorsunuz? Modelsiz ve örneksiz olarak, Hiçbir destek ve yardım olmaksızın Hiçbir model Hiçbir örnek Olmaksızın yoktan Yaratılmaya şaşmıyor Ölülerin tekrar dirileceğine şaşıyorsunuz Göklere Yere Vücudunuzun nizamına Bütün kainatın düzenine Her baharda Her yazda Allah'ın toprağı yeniden dirilttiğine Ağaçlardan o tatlı meyveleri verdiğine, ölü topraktan o canlı bitkileri çıkardığına şaşmıyorsunuz da, ölüyken toprağı yeniden dirilttiğine şaşmıyorsunuz da, ölülerin tekrar dirileceğine şaşıyorsunuz ha? Gerçekten siz sizler ahmaklarmışsınız. Allah sizin gözünüzün içine soka soka, her gün gösteriyor, her ay gösteriyor, her yıl gösteriyor ölüleri nasıl dirilttiğini. her zaman gösteriyor ölüleri nasıl dirilttiğini düşünen bir kavim için aklını kullanan bir kavim için kainatta görebileceği binlerce on binlerce delil var bunun imkanına dair bu mümkün değil derken kendi gücünüzü kastediyorsanız evet bu mümkün değil size ve bize göre ama bu mümkün değil derken Allah'ın kudretini kastediyorsanız Şaşılır sizin halinize. Şaşılır. Şaşılır sizin sözünüze. Nasıl mümkün olmaz? İlk defa o yapmadı mı? İlk defa o yaratmadı mı? Onun için Kur'an nasıl cevap veriyor? Onları ilk yaratan diriltecek. Senin işin değil, kafa yorup durma. Nasıl olsun ki, nasıl olsun ki deyip durma. Bu senin işin, senin vazifen değil ki. Sana yükletilmiş görev değil ki. Onları ilk yaratan diriltecek. Nasıl ilk yaratmayı yaptıysa aynı şekilde bütün ölüleri diriltecek ve kabirlerinden çıkacaklar. İşte bu diriliş imandır. Bu hususun vurgulu tekrarlı bir şekilde söylenmesi gerekir. Ve hususen diriliş içinde de şunun vurgusu oldukça önemli kardeşlerim. Dirilişimiz kabirlerimizden çıkmak şeklinde olacaktır. Bedenimizin kabirlerden çıkması. Sizi oradan yarattık, oraya geri döndürüyoruz. Öldürüp defnederek. Sonra sizi oradan yeniden çıkartacağız. Bunun da vurgulanması lazım. İyice zihin olayın hakikatini kavrayabilsin diye. Kalp olayın hakikatini hakkıyla anlayabilsin diye. Evet. Dediğimiz gibi bu aslında müstakil olarak, müteselsil 3-5-10 ders olarak işlenmeli. Kur'an-ı Kerim esas alınarak Allah'ın kitabında diriliş ve ahirete iman mevzusu adı altında konu olarak yapılmalı ve Müslümanların kalpleri bu hususta mutlaka uyarılmalı, uyandırılmalı. Ama bu biz kısa dersimizde küçük bir, buna bir işaret oldu. Bunu etrafımızdaki insanlara hususen tebliğ amacıyla etrafımızdaki akrabalarımıza, yakınlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize telkin edelim. Bunu telkin edelim. Kardeşlerim bu daveti yaptığınızda çok ilginç şaşkın bakışlarla karşı karşıya kalacaksınız. Bazıları olayı dilinin ucuna getirip söyleyi verecek size. Söyleyi verecek. Bazıları soru, bazıları inkar suretinde dışa vurum, dışa vurumunu yapacak. Kalplerindeki inançsızlığı dışa vurumunu bazıları soru, bazıları inkar şeklinde yapacak. O zaman bu söylediğim şeylerin ehemmiyetini ve bu hususta şu anda ümmeti Muhammed arasındaki korkunç ihmali göreceksiniz. Korkunç ihmal. Korkunç dini din olmaktan çıkartan bir ihmal. Dini din olmaktan çıkartan bir ihmal. Bu korkunç ihmal maalesef Ümmeti Muhammed'e çok kötü sonuçlara yol açacak. Ümmeti Muhammed hakkında. Yüce Allah Azze ve Celle bizi uyanıklardan etsin. Bizi dirilişin hakikatine iman edenlerden o ayetleri hakkıyla anlayanlardan kavrayanlardan etsin subhanallah bizi neslimizi yakınlarımızı ahirete iman ettiğini zannedip kıyamet günü imansız olarak kalkanlardan etmesin dirilişe iman etmeyenin cennete cehenneme sırata mizana imanı da olmaz yoktur onun imanı nifak münafık imanıdır Allah korusun evet bugünkü dersimiz bu kadar bu önümüzdeki derste e, kalan kısmın tümünü okumayı e, düşünüyorum. Çünkü kalan kısmın tümü hemen hemen aynı konuyla ilgili rasullerin gönderilişi ne ile gönderildikleri ve tağut kelimesinin anlamı ile ilgili. Böylece ee, sizinle yaptığımız uzun bir süredir sizinle beraber yaptığımız selasetül usul derslerimiz inşallah önümüzdeki dersle birlikte sona erecek bitecek Yüce Allah subhanahu ve teala beni ve sizi bu mübarek dersten istifade edenlerden etsin ee, inşallah tekrar tekrar dönüp aynı metni okuruz bu mübarek metni İnşallah okuruz. İnşallah başka ehliyetli gerçek ehliyet sahibi kimseler tarafından bu dersi ben ve siz dinlersiniz. O zaman istifademiz daha yüksek olacaktır. Daha faideli olacaktır. Ama şimdi hayırın tümü elde edilemiyorsa tümünü birden bırakamayız. Kaidesine uyarak şimdi biz bir Salasetü'l Usul 3 temel esas dersi yapmış olduk. İnşallah bu mübarek dernekte, bu mübarek mekanda daha bu risale bize ve bizden başka kimselere ehliyetli kişiler tarafından defalarca ders olarak okutulur. Biz de ailemize, çoluk çocuğumuza en azından mana itibarıyla bu mübarek risaleyi öğretelim en azından mana itibariyle aktaralım, öğretelim inşallah. Şu anda Türkçe'de maalesef bunun bu mübarek Risale'nin tek bir baskısı var. Muhammed El-Utheymin rahimahullah'ın şerhiyle inşallah baş, bas, başka şerhleri de var bu kitapçığın. İnşallah o şerhler de basılır. Memleketimizde de inşallah hak ettiği değeri görür. Allah Subhanahu ve teala yanında, müslümanların yanında ilim ehlinin yanında zaten bu risale hak ettiği değeri bulmuştur. Türkiye'de de bu risaleye hak ettiği değeri verirlerse o zaman ancak kendilerini yükseltecekler. Yoksa bu risaleyi sahiplenmek, okumak, öğretmek, gerekli değeri, hak ettiği değeri ona vermekle bu Risale'yi biz yüceltmiş olmayacağız. Bu cidden çok büyük bir Risale'dir, cidden çok büyük bir kitaptır. Üç temel esas kitabı e, inşallah tekrar tekrar okumak nasip olur. Sizinle birlikte ve başka kardeşlerimizle birlikte. Haftaya inşallah son dersimizi yapacağız bununla ilgili. Evet Subhaneke Allahumma bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve atubiylek Ve sallallahu ve selleme ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in